Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike maslata'at ve euzu min şerri ma sana'at ve ebu'u leke bi ni'metike aleyya ve ebu'u bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfirul zunube illa ent. Tövbenin efendisi bu arkadaşlar. Kişi bundan tövbe edecek. Bu zikirde, bu tövbede günahların itirafı var. Allahu u Teala'nın senin üzerindeki nimetlerinin itirafı var allah Teala'ya sığınmak var. Bugün Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16. hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bera İbni Azib radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam El muslimu ila su ile fil kabri. Müslüman kimse kabirde sorguya çekildiğinde biliyorsunuz kabrin neyi var? Sorgusu var. Kabrin fitnesi var. İşte o fitne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 fil hayati dünya. Dünya hayatında ve fil ahira. Ahiret hayatında. Yani kabirde. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakın tefsir ettiği gibi bu ayette ne var? Kabrin azabına bir işaret var. Demek ki kabirde Allah Teala ne yapacak? Kim bilirini azab edecek? İman edenleri de ne yapacak? Ayaklarını sabit kılacak. Yani bunun üstünde başka ayetler de var kabir azabıyla alakalı değil mi? Ne diyorlar sana?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 Yani dağı saklamaya çalışıyor. Onu saklamaya çalışıyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Allah Teala bizleri kabirde ve dünya hayatında ayakları sabit kılanlardan eylesin. Çok önemli arkadaşlar. 17. hadis Enes hadisi radıyallahu anh. An resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza iza inel kafir iza haseneten. Kafir dünyada bir iyilik yaparsa kendine, ailesine, insanlığa bir güzellik yaparsa ut'ima biha tu'matan mined Dünyada da bunun karşılığını alır. Almıştır bir karşılığı. Başına bir musibet gelmemiştir, korunmuştur. Ona dünyada bir nimet verilmiştir. Yani yaptığı iyiliğin karşılığını görmüştür yani. Emel mu'min, ama diyor <gülüyor> mümin kul, inna Allah-u fi'l Allah Teala onun hasenatının, iyiliklerinin karşılığını nereye saklamakta? Ahirete. Ahiret. Ve mümin kulun cezasını allah Teala ne yapmakta? Dünyada vermekte. Onun için musibetler ne yapmamalı? İnsanın gözünü korkutmamalı. Gözünü korkutmamalı. Vela imtihan gelecek. Burada müminin saygılaması gereken tavır sabır. Sabır olmalı. Ve yuqibuhu rizkan fiddunya <gülüyor> ala taatihi diyor ki Aleyhisselam.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 Feykumu ala cenazati 40 <erba> ragulan ve onun diyor cenazesini 40 kişi kılarsa bakın fazilete. La yush bakın ama şart ne? Çok önemli. Hangi 40 kişi? O katılacak 40 kişide bulunması gereken özellikler neler? Kendi kafamıza göre belirleyemeyiz. Ne diyor Resulullah Aleyhisselam? La yushrikuna billahi şey'an. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan 40 kişi. Kılarsa İlla şefaahumullahu fi. Allah diyor onları o 40 kişiyi, bu ölen kimse, kıyamet gününde ne var? Şefaat çıkar. Hem yani bir fazilet, bir erdem. Ama o 40 kişiyi bulmak çok zor arkadaşlar. Yani bu ifadenin içine küçük şık girer, büyük şık da girer, riyâda girer. Şimdi helal hele öyle şirki varın, siz düşünün. Başı sıkıştığı zaman medet diyen, yetiş diyen, kurtar diyen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 İbn Mesud diyor bu kaç yüzyıl önce? Kaç bin sene önce? Diyor ki "Vaqad kufeytum." Ne demek? Vaqad kufeytum. Sizlere kafi olundu. Ne demek? Yani sizler için Allah katından gönderilmiş bir topluluk geldi. Bunların yapmış oldukları ameller kafidir. Allah'a yakınlaştıracak bütün yeterli olan amelleri bunlar yapmıştır. Artık siz <gülüyor> ne yapın? Tabi olun, uyun. Bu bize neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıysa yaparız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 İza ta na yevmül kıyame, dafa Allah ila kulli muslimen yehudiyan ev nusraniyan. Allah Teala diyor kıyamet günü olduğunda her Müslümana diyor bir Yahudi ve bir Hristiyan verir. Yani her Müslümanın yerine muahidin yerine bir Yahudi bir Hristiyanı var diyor ateşe atar. Ve der ki Allah Teala Müslümana "Haza fika kukü minen Senin yerine cehenneme gidiyor." bakıştır Yani bu giden Hristiyan, bu Yahudi cehennemden, bu Yahudi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 bir insandan sadır olan sözler değil. Nebevi sözler. Vahiyle konuşan bir insanın sözü bu. Diyor ki İbn-i Ömer, Resulullah'ın söyledi erken işitti. Sallallahu aleyhi ve sellem. mu'minu yevmel kıyamemin rabbihi. Kul diyor Rabbine yaklaştırılır. Kıyamet günü Rabbine getirilir. Hatta yad'a fehu aleyh. Allah Teala diyor ta ki Kulunun üzerine setrini, örtüsünü öter. Feyukarriruhu bizunubihi. Tek tek günahlarını kabul ettirdi kula. Yaptın mı? Yaptın. İki aracık bir durum yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ya. Diller konuşacak, deriler deriler konuşacak. Değil mi? <gülüyor> Yer. Değil mi? <gülüyor> Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer. Yer at <gülüyor> yer taşıdığı ağırlığı çıkarınca ne o ağırlık ölüler sonra insanu <gülüyor> malha ne oluyor yani yar yüzü içinden bir şeyler çıkıyor ya o işte o gün yer haberlerini sonacak sen tek başınaydın. aydın arabanla oradan geçiyordun ıssız bir yerdi kimse yoktu bir bakmasın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 Çünkü Yani sen kul olarak ne yapmadın? Günahının örtülmesi için gayret sarf etmedin. Tövbe etmedin. Allah sana diyor ki bu kuluna, ben diyor dünyada sana örttüm. Dünyada bu günahını örttüm. Ve ene aghfiruhalekel yevm. İşte bugün de diyor, senin bugün olanı ne yapıyorum? Başlıyorum, mağfiret ediyorum. Feyu'ta sahifetuhasanati. Böylece kul kendisine verilir. İyiliğinin yapıldığı defter verilir Allah'tan.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 hayatında birçok şeylerin yerinden oynaması lazım. Birçok şeylerin ellerini tersiyle itip atman lazım. Adam 5000 kere la ilahe illallah diyor. Gece kalmış. Ama her şeyin ona şeyhinden geldiğine inanıyor. Bunu açık açık söylüyor. Şifayı o gönderiyor diyor. Medet diyor. Yani bu nasıl bu demek ki bu la ilahe illallah papanın söyle papana öğretilen la ilahe illallah gibi. Papan nasıl bir şey anlamıyorsa o sözden. Sen, sen de demek ki bu sözden bir şey anlamadım. 23. hadis: En naraz olan min imra'atin qublatan. Bir adam gibi bir kadını öpüyor. Fatâ'a'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fa ahbarahu. Peygamberimize gelip haber veriyor. Diyor ki Allah, Allah ben böyle bir şey yaptım. Günahladı. Alaysa Allah Teala şu ayeti indiriyor. Akimis salate tarafayn-nehar. <gülüyor> Gündüzün iki vaktinde İki tarafında. Namazı kıl. وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin sabaha yakın olan kısmında. Namaz kıl. Allah sana böyle diyor. Peşinden bakın ayetin peşine. Diyor ki, اِنَّ hasenati, İyilikler, hasenat. Namaz gibi. İyilik denince hep şey geliyor bizim milletimize. Namaz kılma, oruç tutma, ondan sonra zekat verme, hacca gitme, umre yapma. e.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 24. hadis Enes hadisine diyor ki bir adam geldi ca nebi sallallahu aleyhi ve bir adam geldi ve dedi ki ya Resulullah asabutu haddan Ben bir suç işledim. Taburi bu hadisin şerhinde İmam Ehli diyor ki buradaki suç hani zina gibi hırsızlık gibi bir suç değil. Çünkü az sonra göreceksin bu suç düşecek. Adam zina ettiyse bu suç itiraf ettiyse daha artık kalamam.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 Namaz bitince Kâle ya Resulallah, inni diyor ki Aleyhisselatü Vesselam tekrardan ya, şimdi izden birisi olsa söyledim bunu karşıdan bir yanıt gelmedi tamam artık ört sen de susarsın açma bir daha değil mi adam diyor ki Allah nasır ey Allah nasır suç işledim onu bana uygula cezasını ver üstüne gidiyor suala diyor temizlemek temizlemek istiyor. istiyor samimiyet var Maiz gibi zina etmiş geliyor değil mi diyor beni bir örece mi bana ben böyle bir şey yaptım Aleyhisselatü Vesselam sahabeler diyor ki aklından ki, aklından şey var yani sorunu var. Peygamberimiz gönderiyor sahabere gidiyor. kavmine sorun problem sıkıntı var mı kafada akılda. Yok diyorlar ya. Israr ediyor yani. Öbür tarafa bırakmak istemiyor hesabı. Şimdiki insanlar herkes öbür tarafa bırakmak istiyor hesabı. Fakim fiyye kitab Allah diyor ki benim hakkımda diyor Allah'ın kitabını uygulayın Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona Hal <gülüyor> hazrette Bizden kıldın mı namazı? idrak ettin mi namazı? Eda ettin mi bizimle? Diyor ki evet. Diyor ki kad gufir alek. Bu Allah tarafından bu kişiye bir müjde, peygamber aracılığıyla bu müjde veriliyor. Ama namaz böyle bir ibadet arkadaşlar. Az sonra gelecek o müjde. İnsan namaza giderken aldığı abdest var ya bu abdest. Herkesin belki de böyle çadırvan daha kolayca aldığı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 ve bil ashar <gülüyor> hum yestagfirun kullandan Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor seher vakitlerinde onlar ne yaparlar istighfar ederler. Ve yabsudu yaduhu bin-nahar Allah Teala gündüz elini açar. Liyetuba musin an musin el Ta ki ne yapsın diye gecenin günah işleyen kul tövbe etsin diye.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 Bir mekan yapmışlar. insanlar taf ediyor orada. Yani gözümle görmesem inanmam. Ey Sultan'a gidiyorsunuz. Caminin içine gidiyorsunuz. Taf eden insanlar var. Kapının önünde şekerler dağıtılıyor. Bir şeyler yapılıyor. Bunlar niye? Sorduğunuz zaman diyorlar ki ya biz Allah'tan istiyoruz. Buradakinden değil ki. Mekkeli Müşrik ne yapıyordu? Onun da söylediği söz söyledi. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunların yanında böyle şeyler yapıyoruz.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 Dedi ki diyor, Erseleni Allah. Beni Allah gönderdi. Kultu ve bi eyyi şeyin Erselek. Bakın. Kalite var dedik ya. Soruyor yani. Şimdi adam Evliya'yım diyor. Hop. Herkes <gülüyor> kalıyor ya. Yani. Ne, neyle Evliya'sın sen? Ko konuşmuyorsun. Sohbetin yok. Yaptığın şey halat. ip atıyorsun. İlmin yok. Yani şimdi bakın. Peygamberin yanına gelmiş. Seni, sen kimsin? Nesin? Necisin? Peygamberim. Peygamber nedir? Cevap Allah beni gönderdi. Allah seni neyle gönderdi? Ne? Yani mesajın ne? Neye çağırıyorsun? Bakın. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Erseleni biselatil arham. Akraba ziyareti. Ve kesril avthan. Allah'tan başka ibadet her şeyin yıkılması emriyle gönderdi. Ve an yuvahhad Allah. Allah'ın birlenmesi. Yalnızca tevhid edilmesi. La yushiku bihi şey'e. Ve ona hiçbir şey ortak koşmamak için gönderildi. Mesaj bu.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 Ma ahu yavma Abu Bekir ve Bilal bakın hani geçen derste söylemiştik ya, hadislerin çoğunda Peygamber geldi Ebubekir Bekir ve Ömer onu yanındaydı. Şimdi burada da diyor ki Rabi o günlerde diyor Peygamberin yanında Abu Bekir ve Bilal de vardı. Peygamberin eski dostu radıyallahu anhum diyor ki adam bunun üzerine inni <gülüyor> muttebi o zaman ben sana tabiiyim. Halep'te de diyor ki sen diyor, bugün bunu yapamaz o adam oluyor. Sen de bugün çünkü Mekke'de ambargonun yaşandığı, şiddetin yaşandığı bir dönem. diyor Ela tara hali ve Diyor ki benim ve şu insanların durumunu görmüyor musun? Lakin erc ilahli kefa iza semi'te bi kad zahartu Diyor kabilene, ailene geri dön. Benim diyor zuhur ettiğimi güçlü olarak ortaya çıktığımı duyduğun zaman o zaman gel.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 Fedahaltu alayhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, yanına girdim. Ve ya Resulullah Dedim ki, beni tanıyor musun? Kime diyor bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e? Tanıdın mı beni? Kâle aleyhisselam <Schasında>. diyor ki: "Naam." Evet. "Entellezi <tuki> laqitani bi Mekke, mekkedek ashar bişrik sende." Kâle fekultu ya Resulullah, akhbirni amma Allah'ın sana öğrettiği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 Allah'a ibadet bile edemezsin bu vakitte. <gülüyor> Tabii bu vakit haram bir vakit yani. Evet. Sonra kısır eee sonra diyor namaz kıl. Biliyorsunuz işşak namazı var, Duha namazı var. Hani güneş kaydıram bir mızrak yükseldikten sonra sabah namazından sonra iki rekat namaz kılabilirsin. Fe in salatun Zira diyor bu namaz o vakitte yani. Sabah namazından sonra güneşin doğup bir mızrak miksali yükseldiği vakit meleklerin şahit olduğu, meleklerin hazır olduğu bir namazdır. Yani yalnız çıkılmıyorsun aslında sen. Namaz. <gülüyor> Hatta yastakille zillu bir rumh ta ki güneş tam tepede oluncaya dek. Yani zeval vaktine girmemiş. Tam tepede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 İkindiye kadar diyor namazını kıl. Sonra diyor ikindiyi kıldıktan sonra diyor ne yapma? Namaz kılma. Ne zamana kadar? Hatta tagrube şevş. Güneş batana kadar namaz yok. Yine yok. Ve <gülüyor> <gülüyor> inneh tagrubu beyne karne şeytan. Zira güneş şeytanın iki boynuz arasında batar. Ve hine yescudu lehel kuffar. O vakitte diyor kafirler güneşe ne yapar? Secde eder. Kale fekudu ya <gülüyor> Dedim ki Sahabe diyor ki namazı öğrendik. Peki fel vudu abdest. Abdestten anlat. Abdest. Diyor ki na min kumraculun yukarribu vadu'ahu. Sizlerden birisi diyor, abdest alacağı suyu kendine yaklaştırır da çeşmeyi açar da. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çeşmeye açıyoruz. Çeşmeye yaklaşıyoruz. Değil mi? Suyunu yaklaştırır. Sürahi ibri alır. Yaklaştırır da. Fayata mad mazmaza yapar. Veyesten şiku. Burnuna su alır. Ve soru Burnundan suyu atar da. İlla harat hataya ve çihi ve fihi ve khayaşimhi. Onun diyor yüzünün günahları burnundan, ağzından çıkar gider. O sularla birlikte. Fazilete bakın arkadaşlar. Abdeste bakın. Sonra izâ gasale ve chehu kemâ emerahullah. Allah'ın emrettiği gibi diyor. Kul yüzünü yıkadığında abdest alırken İlla karrat hatajı edehi, min atraf lhyetehi malma. Sularla birlikte yüzüne kadınla günahları dökülür gider. Sun <gülüyor> <gülüyor> Dirseklere kadar yüzüne kadınla, dirseklere kadar yüzüne kadınla. İlla karrat hatajı edehi, min Suyla birlikte diyor parmak uçlarından. Ne var? Günahlar dökülür. Bakın arkadaşlar fazilet. Sımayam <gülüyor> sahu sahu. Sonra diyor başına ne var? Yapar? Mesybar. İlla karrat hatayar <gülüyor> rasiy min etrafı şarhi ma'elma. Saçının ucundaki saç tellerininle birlikte diyor ne var? Günahları dökülür gider. Sımayak siluk ademeyhi ilal çabeyin. Ayak bilekleri ne kadar? topuklarla birlikte o bilek kemiklerine kadar diyor. Ayaklarını yakadığında ayak parmak uçlarından diyor sularla birlikte ne yapar? Onun ayakları ileştirdiği günahlar tükürür gider. Fe in huwa qaama fa sallâ sonra kalkar namaz kılarsa ve hamdillahü teâlâ Allah <'a> hamd eder. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allah senâ <'a hamd> eder ise ve meccidehu billezî Allah Teâlâ'ye hakkıyla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 Kemiklerim diyor eridi, inceldi, ecelim yaklaştı. Oma bir hacetun en akdibe ala Allah itaala ve ala diyor ne Allah'a ne de Resulü'ne yalan söylemeye ihtiyacım var. Yani buna ihtiyacım yok. Ben ki Mekke'de Peygamber'i görmüş, Medine'de izini sürmüş bir adam. La ulam asmahu min Rasulillah sallallahu diyor ki, bu hadis bak, bu hadisi diyor bir kere değil.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 Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh. Diyor ki, Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. arad ta Allah ta'alâ rahmet ummetin, allah Teala diyor, bir ümmete rahmet ederse, bir ümmete merhamet ederse, kabada nebiyyehâ kablehâ, o ümmetin ölümünden önce peygamberini öldürür, peygamberini alır aralarından. Zira diyor, Allah-u Teala o peygamberi fece'alâhâ, fece'alâhû lehâ faratan ve selefen Kıyamet günü ne yapar?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 artık bir daha susamayacaklar. İçindeki diyor, "Kadehlerin sayısı gökyüzündeki yıldızların sayısı kadardır." Değil mi? Suyunun rengi diyor, sütten beyaz baldan tatlı. Diyor ki, Aleyhisselam oradan diyor, geri çevrilen bazı insanları göreceğim. Yani gidiyorlar, isteyecekler geri gönderiliyor. Durun diyor. Yok, siz geri yürüyün. Burada sizin yeriniz yok. Aleyhisselam ki diyor, "Cennet ümmeti ümmeti."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 net oldu. Ne Hint felsefesi, ne Yunan mitolojisi, ne falanca kalbin örf, adet gelenekleri o günkü din neyse o dini kıyamete kadar yaşayanlar ne yapacaklar? Muzaffer olacaklar Allah'ın desteğiyle. Baş başa kalacaklar. Allah'ın desteğini alacaklar. Ve idâ erâde helâkete ummetin bir ümmeti helâk etmek isterse allah Teala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 فَأَهْلَكَهَا وَوَحَيُّنْ يَنْضُرْ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا <gülüyor> Ve Allah Teala diyor bu peygamberin ne var Memnun eder diyor onları helak ederek. Şimdi Musa aleyhisselam düşünün ki bizim peygamberimiz düşünün. <gülüyor> هِنَ كَذَّبُوا وَعَسَوْا amrahu. Evet bu bahsede bitirmiş olduk. Yüce Rabbimiz bizleri kendisinden ümit kesmeyen, ümit var olan kullarından eylesin. Amin. Ve kendisinden hakkıyla korkan, kauf sahibi olan kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü la ilahe illa ent. Estağfirüke ve tohbu